Müslümanların kusurlarını, Müslümanların ayıplarını örtmek. وَالنَّهْي an اِشَاءَتِهَا Ve bu kusurları, bu ayıpları insanlar arasında yayma konusunda bunun haram olduğu, bundan, bunun yasak olduğu. Bap. Ancak zaruret hali müstesna diyor. Yani bu konuda, bu bahiste bizlere, İmam Rahim Allah, Müslümanların Elbette her insanın ne olacak arkadaşlar? Kusuru olacak, ayıbı olacak, yanlışı olacak. Bizim ise üzerimize düşen görev bu kusurun, bu ayıbın ne yapılması? Örtülmesi. Bu kusurun örtülmesi. Az sonra hadis gelecek. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam La yesturu abdun abden fil dünyâ illâ seterahu allâhu yevmel kıyâme. La yesturu abdun abdan fil dunya e bir <gülüyor>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 Veyahut bir kişiyi hata üzerine görüyor. Örtmesi lazım. Gidip ona nasihat etmesi lazım. Nasihat vacip. Bir adam yanlış yaparken gördün. Gideceksin bak kardeşim Allah'tan kork. Şeytan seni almış peşine takmış. Bu bataklığa sürüklemiş. Bunun hesabının olacağı, kitabının sana açılarak allah falan buyurduğu gibi verileceği ve kitabını okuyup sana bugün artık sana şahit olarak kendi nefsin yeter denileceği gün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 İmamın eli rahim Burada demiş ki, lğairi yani zarurra, zaruret hali müstesna. artık mesela bir insanın bir kusuru var, bir ayıbı var, bir yanlışı var ve insanların bu kusurdan, bu ayıptan uyarılması gerekiyor. Uyarılmaz da şayet insanlar zarar görecek. Artık burada ne olmaz? Burada o ayıbın, o kusurun, o günahın örtülmesi gerekmez. Kıvvet de, de olmaz. Veyahut ona nasihat edecek birisini tanıyorsun ve sözünü dinleyecek birisini tanıyorsun. Gidip o kimseye bak falanca kardeşimizin böyle bir hatası var, böyle bir yanlışı var. Senin sözün de dinler, nasihatimiz de dinler. Gidip ona nasihat edersen iyi olur. Diyerek onun o kusurunu, o kimseye açıklamasında da bir beysi yoktur. Dediği gibi kardeşimizin allah. gıybet de olmaz. İmam-ı Nevi'ye rahimahullah burada allah Teala'nın nur suresindeki şu buyruğunu bizlere nakletmiş diyor ki allah Teala اِنَّ الَّذ۪ينَ يُحِبُّونَ اَنْ تَشِيعَ الْفَاهِشَةِ Aleyküm <im> selamu فِي الَّذ۪ينَ آمَنُ İman edenler arasında müminler arasında fuhşiyatın yayılmasını sevip arzulayanlar var ya لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ O kimselere dünyada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 وَلَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Onlara dünyada ve ahirette ne vardır? Acı bir, Acı bir azab vardır. Veya birisi gitmiş, az sonra hadiste gelecek bu hafta, günahı işlemiş, pisli yapmış, tövbe etmesi lazımken, kafasını duvarlara vurması lazımken, gözyaşı dökmesi lazımken, oturmuş onu insanlar anlatıyor. İnsanlara bu günahı teşvik ediyor sanki. Bu ayet diyor, onu da kapsar.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 Dinleyen adam adamın şehveti kabarıyor gidip oradan sonra gidip bir günah işlemek istiyor bu adama da bu ayet ne var kafsar e, o kadar kolay değil arkadaşlar yani insanlar ben bugün bakıyorum maalesef maalesef yani insanı veya müminleri harama götürecek şey sebep olmayı bırakın direkt harama sokan yani sebep bakın direkt haram olan bir şeyi onların gözlerinin önüne sunmayı gözlerinin önüne konmayı Konuma, koyma konusunda hiç tereddüt etmediğini görüyorum. Ya sanki o gün günahdiymiş gibi, her şey meşru. Meşruymuş gibi. Bakıyorsun ki, adam diyor ne var ki diyor bunda. Motor açmış, içki bar koymuş oraya. Ticaret olarak görüyor bunu. Müşterisi geliyor, ya diyor buyurun sizin hiçbir yere götüreyim. Sonuçta siz resmiyansınız. Oradan sonra ne yapacakları Allah bilir. Onun için bu ayet yani bize de hitap etmek. Yani konuştuğumuz şeylerde, anlattığımız kardeşlerimizi sohbetlerimizde, kullandığımız kelimelere, cümlelere çok dikkat etmemiz lazım. Bu bakla ilgili olarak ilk hadis, annebi Ebi Hurayrat radiyallahu anhü, anem Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال, la yesturu abdun abden fid dunya illa seterahullah yevmel kıyâme. Bir kul, kardeşini dünyada örterse, ayımın kusurunu kapatırsa, ki bu çok zor bir şey arkadaşlar, yani şeytan bununla size ne var Sınav eder. Onun için bir atasözü var. İki kişi aşan şey, iki kişiye ulaşan şey sır olmaktan çıkar. Yani bu çok yani şeytanın ve insanın nefsinin mücadele ettiği bir konudur yani. İlla onu söylemek için ne var? İçer, i̇çinden böyle bir baskı hisseder. Ama fazilet, erdemler nerede? burada arkadaşlar. Ta ki Allah kıyamet gününde ne yapsın? Seni setre eylesin, örtsün. İkinci hadis yine Ebu Hurayra radıyallahu anh anlatıyor. Ebu Hurayra diyeyince aklıma Şeyh Salih Efeimin rahimahullah'ın şu şeyi geldi. Bir gün derste Şeyh Salih Efeimin rahimahullah öğrencilerine soruyor. Biliyorsunuz Şeyh Salih Efeimin'in uslubu, ders anlatım tarzı böyle öğrencilerle direkt böyle iletişime geçer. Sorulu cevaplı soruyor. Diyor ki, Ebu Hureyre'nin zamanında, radıyallahu anh, yaşamış büyük tüccarlar, zengin adamlar var mıydı? Öğrenciler ses çıkamıyor, Diyor, söyleyin cevap benim, var mıydı yok muydu? İşte vardı, diyorlar şeyhe. Şeyh diyor, peki isimlerini hatırlıyor musunuz? Ondan bize isimlerini söyleyin. Yok diyor, hatırlamıyoruz. Ama diyor bakın Ebu Hureyre, bugün yeryüzünde, az bir şey değil arkadaşlar bu, her mescitte,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 Ama onların hiçbirini anmıyoruz bile. Değil mi? Yani Konuyla alakası olmuyor bile. Ama diyoruz ki bu konuda Şeyh Salih Sala'l-Ufeymin rahimahullah. Allah ona rahmet eylesin şöyle dedi ki: vehir diyor ki işte ilimle uğraşanın kadrini, Allah-u Teala kıymetini, ismini, zikrini ne var? Yükseltir. Aradan 1400 sene geçmiş. Biz hala Ebu Hüreyre radiyallahu anh diyoruz. İşte onun bize rivayet etmiş oldu. hadislerden bir tanesi de şöyle diyor ki Semihetü Resulallahü sallallahu aleyhi ve sellem yakul. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim. Kull <Gülü> ümmeti muafaa illel mücahirin. Ümmetinden herkes bağışlanmış afiyettedir. İllel mücahirin. Açık açık günahlarını işleyenler hariç. Yani insanın günahı açık işlemesi, artık öyle bir seviyeye gelip umurtamaz olması, insanın rahmetinden Affından mahrum olmasının bir göstergesidir arkadaşlar. Baktın öyle bir hale geldin ki insanlar sana kardeşim Allah'tan kork, bunu böyle yapma şöyle yapma ama sen hala o haram üzerine gidiyorsun devam ediyorsun. İlki bu büyük bir tehlif. Kullu ümmeti mu'afa illel mucahirin. Aşağı vuranlar hariç ümmetimden herkes nedir? Affedilmiştir. Ve inne minel mucahara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 Netve açıklama gelelim. Ney? Daha ihtimali az diyor ki nezat Özdemir diyor adam kişi geceleyindir gün öşler. Sunmenüs bir hukukat setara Allahu aleyhi ve sabah uyandığında Allah sallallahu aleyhi ve sabah uyandığında Allah sallallahu aleyhi ve sabah uyandığında Allah sallallahu aleyhi ve sabah uyandığında Allah sallallahu aleyhi ve sabah uyandığında Allah sallallahu Değil mi? Bu sıfat allah Teala'ya has bir sıfat. Bazı tarikatçıların hatta bütün tarikatçıların hemen hemen iddia ettiği gibi şeyhlerinin kişi gece hanımıyla yatarken bile şeyhinin gördüğünü söylediği aksine bu sıfat allah ait bir özel sıfattır. Nerede olsan ol. Yedi kat yerin altında ol. Karanlıkta ol. Allah-u biliyor. Diyor ki Allah-u Teala'ya yani açığa vurmanın bir örneğini açıklıyor bize gösteriyor. Gelelim bir günah işler kul, Allah onu öter. Sonra bu adam sabah olunca gelir ya kul ya falan amil tu'l bari hazaki davakidar ve der ki hay falanca bariha ne demek bariha Dün. Dün. şöyle şöyle yaptık, yani şunu şunu yaptık. Amma dedi ben bugün bunu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 Allahü Teala onu geceleyin örter ve Yusuf diyor ki Yusuf o da gider sabahleyin Allah'ın indirdiği perde ina var kaldırır bazıları da var yani eski günlerinde yapmış olduğu hataları ne yapıyor, ne yapıyor? anlatıyor bu da aynı yani. arkadaşlar ört ört ve göz yaşlılık Allah'dan rahmet af dile Bunların hepsi ört o da ne yapsın? Örtmüş. O sana örtmüş. Karşındaki adam bunu bilmiyor. Daha kalktı. niye gidip ona? Açıyorsun Allah'ın indirdiği perdeyi kaldırıyorsun. Diğer hadis yine Ebu Hurayr radıyallahu anh. Bu baktaki hadisler nefsi kimden arkadaşlar? Bilmiyorum. Ebu Hurayr radıyallahu anh. Dört seneye yakın aleyhissalatü vesselam yanında kalmış. Mescid-i Nebevi'de uyumuş, kalkmış. Ashab-ı Sufya'dan birisi. Açlıktan yere düşerdik diyor.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 Allahü Teala ve sallam. İsa zanet el amet, ftebiyan zinahı, had. <gülüyor> ölesi, jariesi, zina ederse Onu diyor ne yapsın, cezalandırsın. Had cezası ikwasından. Pola yufarır ona, ona bağırıp çağırmasın, şu manada. Yani ona ilan ederek sağda solda yani bu kusurunu, bu zinasını ne yapmasın, yani ilan ne? etmesin. Tıma <gülüyor> in zanet ikinci, yeclid, had. ولا يثر Bir de zina edene ona hac cezasını uygulasın. Ve onu terbiyeh etmesin. Böyle bağırarak sağda solda teşhir etmesin. Sonra en zena üçüncü, bir daha üçüncüye zina ediyorsa, felliye ne yapsın onu? Satsın diyor, bıraksın. Velau bi hablin min sha'r velayki yed'is ince mı? tüy kadar olan bir ip karşılığında olsa bile. Bıraksın kurtulsun ama ne yapmasın kusurunu Açmasın, anlatmasın. Bu babın son hadisi ki bu hadisi okuyup bitireceğiz. Dediğimiz gibi misafir kardeşlerimizdir. Onlarla biraz asbel edelim. Diyor ki İzhe Ebu Hureyre radiyallahu anh kâle utiyen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem bir raculin. Evet. Nebiyyü aleyhissalâtu bir adam getirildi. Tutmuşlar kolundan getiriyorlar adama. Adamı parşeribah hamran ya kasindan paçasından tutmuşlar niye? قال شرب خمرًا içki içti. قال "ضربوه." diyor ya selam olsun. ona evet, bunu. Bu da yani hani diyorlar peygamber rahmet peygamber. Evet. Bu onun bir rahmeti arkadaşlar rahmet gösteririz. Çünkü onu o içtiği o şeyden ne yapacak bu belki de? Alık Ömer Ebu Ebu Hattab radıyallahu anhu bir adam getiriliyor. Onun sırtına sopayla vuruyor. İyi vuruyor yani. Sonra adam Irak'a geri dönüyor. Ömer radıyallahu sonra bir dönem hariciler ayaklayınca, kaynayınca diyor hadi çıkmıyor musun? Bize katılmıyor musun? Diyor ki Ömer'in vurduğu sopanın acısını hala sırtımda ne yapıyorum? <gülüyor> İstediyorum. <Hissediyorum. gülüyor> Aleyhisselatü vesselam da diyor ki o, onu dövün. قال ابو هريره منا الضارب بيده بعض الذي اليه ضرب ودارب بنا عليه كيميز ayaklamasıyla odar bi thobih elbisesiyle de vuran var çıkarmış adam artık haline geldiyse. Felen men sarfa adam sokağa geldikten sonra ceza uygulandıktan sonra hani artık zillet içinde rezil olmuş bir kişi olarak arkasına dönünce diyor ki bu ora yere gelen قال بعض القوم Allah <gülüyor> Allah seni helak eylesin manasında böyle bir beddua tarzı bir şey. Allah size rezil ve sual eylesin. Yani Müslümana beddua okumak caiz değil arkadaşlar. Hatta ilim ehli ki kafir muayyen. Adama lanet okumak caiz değil diyorlar. Bir takım ilim ehli. Çünkü diyor, lanet okumak, bela okumak onun Allah'ın merhametinden Uzak olması demek. Cennetin ona haram kılınması, kapılarının kapatılması demek. Bilmiyorsun bu adam Müslüman olacak mı? iman edecek mi? Ama Müslümana ittifak ve diyor? Aynı olarak lanet etmek caiz değildir. Ali, Allah sana lanet diyemezsin. Çünkü sen içki içiyorsun. Sen cinaylasın. <gülüyor> Kesinlikle caiz değil. Ve bazıları İslam'ın damarlarındaki o tokurdaması, kaynamasının Tebevi olarak görmüş karşısında adam aleyhisselatü vesselam'a getirilmiş. Vurun diyor, insanları vuruyor. Diyor ki aksa ah ki Allah'a. Allah Resulü ailesine Allah-u Teala seni. Böyle işlerinden böyle söylemek geliyor. Hemen aleyhisselatü vesselam diyor ki لَا تَقُولُوهُ هَاكَذَا لَا تَقُولُوهُ هَاكَذَا Ona böyle söylemeyin. söylemeyin. Ona böyle demeyin. وَلَا تُعِينُوا عَلَيْهِ şeytan Bakın nasıl bir ifade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 Olmayın. Evet bu hafta Salih'in kitabından bu hadisleri okuyalım. Önümüzdeki hafta inşallah bu ı Kadayi Havayici'l-Müslümin. Müslümanların ihtiyaçlarını giderme bahsi. Babını alalım. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente Estağfirullahıyetulleyim.